inşallah az da olsa bir süre artık ben geleceğim. Artık kaç hafta olur bilmiyorum. Ondan sonra başka bir tertip inşallah yine yaparız. Bugün Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetleri okuyalım. Ve bunları öğüt olarak, ibret olarak ders olarak hayatımıza geçirmek kastıyla her birimiz dinleyelim. Yani ben de dinleyeyim okurken siz de dinleyin. Abdullah ibni Mesud radıyallahu anh diyor ki Kur'an-ı Kerim'deki her hitap mesela ey iman edenler şeklindeki hitabı duyduğun zaman kulağını iyice kabart. İyice kulak ver. O ya sana bir hayrı, bir iyiliği, bir güzelliği emretmektedir, yahut seni bir şerden, bir kötülükten alıkoymaktadır. Allah Subhanahu ve Taala'nın kitabı gazete gibi okunacak bir kitap değil. Rabbimiz Tebareke ve kitabı üzerinde durulacak Tedebbür edilecek, tefekkür edilecek, iyice incelenecek, ibret alınacak ve gereğince amel etmek için okunacak bir kitap. Bu kitaptan Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın kitabından istifade etmenin şartı önce bu kitaba boyun eğmektir. Allah'ın kitabına boyun eğmektir. Değişmeye hazır olanlar bu kitaptan istifade edebilirler. Allah'ın dininden istifade edebilirler. Önce değişmeye hazır olacağız. Diyeceğiz ki ben kültürümü, örfümü, bildiklerimi, yaşam tarzımı, hayatımı değiştirmeye hazırım. Hangi istikamette değiştireceğiz? Allah'ın emrettiği Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği istikamet, Buna hazır olmayan, buna boyun eğmeyen, bu kitaptan ne okunursa okunsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinden ne duyarsa duysun, istifade edemez. Ve Allahu Teala azze ve celle ona bu hususta başarı nasip etmez. Yani başarılı olamaz. Hayatına dini getirme hususunda bir türlü muvaffak olamaz. Muvaffak olabilmek için ilk adım önce değişmeye hazır olmak. Adam diyecek ki ben örfümü, adetimi, kültürümü, bildiklerimi, yaşam tarzını Rabbim, Yaratıcım, Yüce Allah'ın emrettiği gibi ve önderim, peygamberim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği gibi değiştirmeye, düzenlemeye hazırım. Şimdi ben de size soruyorum. Biraz sonra bazı ayetler okuyacağız. Bu ayetler istikametinde belki bu ayetlerin içerisinde bir emir geçecek, belki geçmeyecek. Ama Kur'an-ı Kerim'deki her ayette mutlaka bizim için bir yönlendirme var. Bir öğüt var, bir ibret var. Bu ayetler istikametinde biz değişmeye Rabbimizin ayetlerine boyun eğmeye hazır mıyız? He? Hazırız. Hazırız değil mi? Hazırız. Eğer böyle olursak istifade edebiliriz. Yok. Kur'an-ı Kerim işte oku oku. Biz de dinliyoruz şeklinde okunursa ya da gazete gibi okunursa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerine Öylesine kulak kabartılırsa bir istifade olmaz ve Allahu Teala'dan amel edebilme başarısını, tevfikini elde edemeyiz. Evet yüce Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor ki: "Avullahi mineş şeytanir recim. <gülüyor> ya eyyuhen nas" buradaki hitap bütün insanlara ey insanlar inananıyla inanmayanıyla müminiyle kafiriyle kadınıyla erkeğiyle siyah renklisiyle beyaz renklisiyle hangi milletten hangi ırktan olursa olsun hangi kara parçasında yaşıyor olursa olsun, fakir olsun, zengin olsun, amir olsun, memur olsun, kadın olsun, erkek olsun, hangi dili konuşursa konuşsun, inansın inanmasın, kabul etsin etmesin, mümin olsun, kafir olsun, Yüce Allah bütün insanlara bu ayeti kerimede hitapta bulunuyor. Sesleniyor. Ya eyühen nas ey insanlar. Sonra arkasından bir emir geliyor. Ya eyühen nas ubudu. Ey insanlar. İbadet edin. Ya eyühen nas ubudu rabbekum. Ey insanlar. Rabbinize ibadet edin. Rabbinize ibadetidir. Rab yaratan demektir, şekil veren demektir, terbiye eden, düzenleyen, yediren, içiren, besleyen, bakan, gözeten, kollayan demektir. Efendi demektir. Rab, Rab kelmesinin manası bu. Rab kelmesinin asli anlamı terbiye eden demek. Terbiye de bir şeyi halden hale geçirerek, aşama aşama olgunluğa eriştirmek demek. Allah subhanehu ve teala ağacın Rabbi, tohumun Rabbi, güneşin Rabbi. Ne demek bu? Yani Allah azze ve celle onu yarattı. Halden hale geçirdi. Halden hale geçirdi. Aşama aşama aşama, aşama onu bir olgunluğa erdirdi. İşte Rab bu demek. Yüce Allah tohumu alıyor. Toprağın altında onu çürütüyor. Bir halden diğer hale çeviriyor. <gülüyor> Sonra bir halden diğer hale, bir halden diğer hale derken o tohum toprağı yarıp dışarı çıkıyor. Bir fidan veriyor. Sonra allah Teala yağmurla, güneşle, başka gıdalarla onu besliyor, büyütüyor, bakıyor, kolluyor, gözetiyor. Ondan meyve çıkartıyor. Önce çiçek atıyor, sonra meyve oluyor. Bütün bunları yapana ne deniliyor? Rab. Terbiye eden. Terbiye de halden hale geçirerek aşama aşama olgunluğa, kemale ulaştıran demektir. Yani Rab demek bakan, koruyan, kollayan, gözeten halden hale geçirerek yaratan besleyen, büyüten sahip, malik, efendi demektir. Diyor ki Yüce Allah, Ey insanlar, Rabbinize ibadet edin. Yani, sizin ibadetinize, itaatinize layık olan zat, Rabbinizdir. Sizi kimin yarattığını bir düşünün. Size kim şekil verdi? Annenizin karnında sizi kim yarattı? Bir damlacık su idiniz. İsmim ne senin? Aa, Fatih. Sizin? Mücahid. <gülüyor> Mücahid, Fatih, ben, sen. Herkes bunu üstüne alsın ve düşünsün. Her biriniz, şu an aynaya geçip bakıyorsunuz ya, kendi kaşınıza gözünüze hayran olarak böyle, Lan ne yakışıklı adamım diyorsunuz ya. Heh. Bir damla su idiniz. Huvellezî fil erhâmi keyfe yaşar. <gülüyor> Allah sizi... O bir damla suyu annenin rahmine koydu. O öyle bir zat ki anaların rahminde yedi kat göğün üstünden kadının karnında çocuğu bilediği gibi şekillendir. Rab bu demek. O bir damla suyu Allah Azze ve Celle alakaya çevirdi. Alakayı mudgaya çevirdi. Bunlar yaratılışın evreleri. Kadının karnında Çocuğun oluşma evreleri. Kadın mutfakta domates doğruyordu. Allah subhanehu ve teala da onun karnında çocuğu yarattı. Yedi kat köylü. Şekil verdi. Göz verdi. Kulak verdi. Gözüne renk verdi. Rukum, Tasvir etti Allah. Burnunun büyüklüğünü, kaşının şeklini, gözünün şeklini, dudaklarının şeklini. Allah yarattı. İşte bu rah. Lükey Allahu Teala ya eyyuha Sizi bu şekilde yaratan, yoktan var eden. Bir damla sudan annenizin karnında yarattı. Sonra Allahu Teala azze ve celle annenin karnından çocuğu çıkartıyor. Onu beslemek üzere annenin göğüslerine hemen süt gönderiyor. İşte bu Rabb'dir. Rab. bak efendi, sahip çıkıyor. Koruyor, kolluyor, gözetiyor. Rab bu demek. Çocuğun besinini gönderiyor. Annenin göğüslerini. Çocuk doğmadan önce göğüslerde bir şey yok. Çocuk doğar doğmaz Allah Subhanahu ve teala kudretiyle göğüslerden çeşme gibi süt atıtmaya başlıyor. Bu şekilde sizi halden hale geçirdi Annenin göğsüne, babanın göğsüne çok büyük bir şefkat ve merhamet yerleştirin. Bu da O'nun Rablığından, Allah'ın Rablığı. Bu şekilde sizi yarattı, şekillendirdi. İhtiyaç duyacağınız özellikler verdi size. Konuşma özelliği verdi. Görme özelliği verdi. Yaratılışımız eşsiz benzersiz kardeşler. Aynı anda bakın, ben şimdi size bakıyorum, siz de bakıyorsunuz, on binlerce rengi saniye değil, salise farkıyla alabiliyoruz. Aynı anda aynı yere bakıyorum, iki, üç, dört rengi birden tonlarıyla birlikte görebiliyorum. Her birinizin yüzündeki tonlamaları görebiliyorum. Muhteşem bir var bunun. Siz öylesiniz, öyle değil mi? Gözlerimiz, kulaklarımız, konuşabilme kabiliyeti. Allahu Teala bizi nelerle donattı bak. Şu ellerimiz, şeyimiz var. Gelirken bir çoğunuz araba kullandınız. Öyle değil mi? Yemek yediniz. Dirsekleriniz olmasa nasıl yiyecektiniz? İçinizden hanginiz dudaklarınızın arkasında olmasını temenni eder? ahsanul haliqin. işte Rabb'u sizi o şekillendir. Bu özelliklerle, bu sıfatlarla, bu güçlerle o donattı Allah biz. Allah donattı bizi. Düşünebiliyoruz, görüyoruz, işitiyoruz. Bazı harfleri bir araya getirerek kelimeler kuruyorum ben size. P, Ç, K, L, M, O, Ö her biri tek başına bu harflerin bir anlam ifade ediyor mu? Ö desemmiş anlar mısınız? F desem bir anlam var mı? R, des R desem bir anlam var mı? K desem bir anlamı yok. Ama bende nasıl bir güç var bir düşünün yani. Nasıl bir güç var o kelimeleri o harfleri birbiri ardınca diziyorum salise içinde. Diziyorum söylüyorum bu kelimelerle duygularımı içimdeki duyguları ifade edebiliyorum ve siz bunu dinliyorsunuz bu kulak nasıl bir mucize bir şey orada bir ses titreşim oluyor K'yı ayrı bir seste duyuyorsunuz yanına A koyuyoruz yanına R, koy, R koyuyoruz kar oluyor Y diyorum A diyorum F diyorum M-A-K diyorum yapmak. Subhanallah anında sizin o kulağınızda mı bir muhteşemlik var? Anında işitiyorsunuz ve anlamlı bir cümle olarak kalbiniz bunun anlamını, aklınız bunun anlamını anlıyor. Yüce Allah Subhanahu ve Teala eşsiz, benzersiz güçlerle bizi donattı. Bazen böyle Amerikalılar film yapıyor. Böyle Süpermen, bilmem, süper güçleri olan şeydir. O filmleri böyle çocuklar, gemellikle bir de aklı çocuk kalmış büyükler izliyorlar ah, falan. Böyle bakıyorlar. <gülüyor> Yahu her birimiz bir süpermeniz. O filmlerde böyle bak, mesela adam kolunu can batıyor, falan filan, o falan diyor. Yani bak ben dız dız olmadan, görüyor musun kolumu can batıyor. Böyle Ağır çekimde kafamı çevirmiyorum. Bak anında çeviriyorum. Kusura bakmayın. Her birimiz birer süpermeniz. İşte bu raf. Bizi kim korudu, kolladı, bu özelliklerle donattı, besledi, büyüttü. Annemizin karnında hiçbir şey değilken bize kim şekil verdi? Aciz Hiçbir şey bilmez halinde annelerimizin karnından bizi kim çıkarttı? Kim bizi bu günlere getirdi? İşte o Rab'dır. Buna Rab denilir kardeşlerim. Rab kelimesinin manasını size açıklamaya çalışıyorum. Güneşin Rabbi ne demek? Yani güneşi yaratan, onu halden hale geçirerek şu günkü getiren, onda olan özellikleri ona veren ve halen daha yaşamını sağlayan, Rab bu demek. Ağacın Rabbine demek, bunu hiç yokken yaratan, halden hale, aşama aşama yaratıp şekillendiren, ondaki özellikleri ona veren, sertlik özelliği, meyve verme özelliği vesaire. Ağacın Rabbi bu demek. Ağacın Rabbi. Allah ağaçların Rabbi, ovaların Rabbi, dağların Rabbi. Yani onların yaratıcısı, onlardaki özellikleri onlara veren. Onları besleyen, koruyan, kollayan, gözeten ve halen daha ayakta durmalarını sağlayan yıldızların Rabb'i Allah ve özellikle de Allah bizim Rabb'imiz. Bizi de o yarattı, o şekillendirdi, o besledi, o büyüttü, o bugüne getirdi, o koruyor, o kolluyor. Efendimiz, sahibimiz, melikimiz, malikimiz Rabb'imiz. Rabbimiz. Rabb bu demek. Yüce Allah Azze ve Celle ibadeti emrettikten sonra bize neyi hatırlatıyor? <gülüyor> Rabbimiz olduğunu hatırlatıyor. Yani ey insanlar, sizin kime ibadet etmeniz gerekir? Sizin kime ibadeti yönetmeniz ibadet ne de demek? Kulluk yapmak demek. Emirlerine uyarak, yasaklarından uzak durarak, kendisine yaklaşmaya çalışarak kulluk yapmak demek rızasını arayarak azabından korkarak kulluk yapmak demek. İbadet bu. Emrini yerine getirerek, yasağından uzak durarak kulluk, kölelik yapmak demek. İbadet bu. İbadet. Hayatın bütün alanlarında. Yüce Allah Azze ve Celle bizim kime ibadet etmemiz gerektiğini söylüyor? Bütün insanlara. Ya eyyuhemna su'budu Rabbe. Ey insanlar, Rabbinize ibadet edin. <gülüyor> ya eyhâ en mâs'udû rabbekumullezî Rabbinize ibadet edin. O Rab ki halakakum <gülüyor> vellezîne min qabl. Sizi de sizden öncekileri de yaratmış olan Rabbinize ibadet edin. Beşerden hiç kimse, mahlukattan hiç kimse sizin ibadetinize layık değildir. Hiçbir yaratılmış sizin ibadetinize layık değildir. Hiçbir insan, hiçbir cin, hiçbir ağaç, hiçbir taş sizin ibadetinize layık değildir. Öyleyse, ağaçlardan, taşlardan, insanlardan, kuştan, böcekten, yıldızdan, güneşten, korkarak ve ümid ederek... Onlara ibadet etmeyin. Onlara bağlanarak, onlara yalvarıp yakararak ibadet etmeyin. Kişi güneşe nasıl ibadet etmiş olur? Güneşe yalvararak, güneşe kurban keserek, güneşe karşı korku duyarak ve ihtiyaçlarını güneşten isteyip, güneşten umarak ne yapmış olur? Güneşe ibadet etmiş olur. Ağaca nasıl ibadet etmiş olur? Ağaca yalvararak, ağaca kurban keserek, ağaçtan korkarak, ağaca ümit ederek, ağaca, ağaca secde ederek ağaca ibadet etmiş olur. Bir insana nasıl ibadet etmiş olur? Ölü veya diri. Ona yalvararak, ondan medet isteyerek, ondan yardım umarak, ondan korkarak, ona ümit bağlayarak, ona tevekkül ederek ona ibadet etmiş olur. Ne kendi cinsinizden, ne dinlerden, ne ağaç ve taş cinsinden ne de bir başka mahluktan. Hiç kimseye ibadet etmeyin. Onları da, sizi de yaratan, sizi de sizden öncekileri de yaratan Rabbiniz'i ibadet edin. Yüce Allah Azze ve Celle burada bize çok büyük bir kural öğretiyor. Nedir o kural? Yaratan kim ise layık ibadete layık olan olur. Amin. Bu dinin temel kuramlarındandır. Yüce Allah Azze ve Celle'nin bütün insanlara öğrettiği, telkin ettiği Kur'an-ı Kerim'de telkin edilen, öğretilen temel kuramlardan birisidir. Allah'tan başkasına ibadet eden müşriklerin kendisiyle reddedildiği temel kuramlardan birisidir. Allah müşrikleri bu kaide ile reddedir. Yaratan kimse ibadete layık olan olur. O halde yüce Allah'tan başkasına kurban keserek ibadet edenlere yüce Allah'tan başkasına dua ederek ibadet edenlere dua ibadettir. Allah'tan başkasına dua etsin ne yapmış olursun? Ona ibadet etmiş olursun. Kurban kesmek ibadettir. Allah'tan başkasına kurban kestin ne yapmış olursun? Ona ibadet etmiş olursun. İbadetin herhangi bir parçasını yüce Allah'tan başkasına yöneltirsen ona ibadet etmiş olursun. Kim bu şekilde Allah'tan başkasına ibadet ederse onların tamamına bu kaideyle Kur'an'ın bu kaidesiyle, bu kuralıyla karşı çıkarız. Deriz ki sizin bu yalvarıp yakardığınız el açıp dua ettiğiniz, sığındığınız medet istediğiniz yaratıcı mı sizi onlar mı yarattı? Gökleri onlar mı yarattı? Yeri onlar mı yarattı? Hayır diyecekler. Çünkü o ibadet ettiklerinin tamamının bir evveli var. Bunlar da biliyordur. Ne diyeceğiz onlara? Eğer halık değil iseler mabut olamazlar. Yaratıcı değil iseler dua edilmeye layık olamazlar. İşte bugün türbelerin başına toplanan bir takım tasavvuf adı altında tarikat şeyhlerinin peşinden giden ve o tarikat şeyhlerine taparcasına bağlanan hatta açık seçik bir şekilde tapan insanlara Kur'an-ı Kerim'in bu kaidesiyle cevap verilir. Denilir ki onlara bu kendisinden medet istediğiniz ölü ve diri şeyhler var ya kendisine bel bağladığınız, tevekkül ettiğiniz, el açıp yalvardığınız medet, medet diyerek yardım istediğiniz veliler, salihler, peygamberler var ya, bunların hiçbirisi yaratıcı değil. Ne diyecekler? E tamam. Onların yaratıcı olduğunu kim iddia ediyor ki? Ha, Madem onlar yaratıcı değil, yalvarılmaya da layık değiller. Madem yaratıcı değiller, el açılıp sığınılmaya layık değiller. Madem yaratıcı değiller, kurban kesilerek ibadet edilmeye layık değiller hayır. Ne kadar ibadet çeşidi varsa, madem yaratıcı değiller, ruku edilmez onlara, secde edilmez onlara, adak adanmaz onlara, kurban kesilmez onlara, el açılıp yalvarılmaz onlara, medet istenilmez onlardan... يَا اِيُّهَا النَّا سُعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذ۪ي خَلَدَكُمْ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ Hristiyanlara daim. Ey Hristiyanlar, İsa'ya ve Meryem'e neden sığınıyorsunuz? Neden onlardan medet bekliyor, neden onlardan sizi korumasını istiyorsunuz? Onlar da sizin gibi yaratılmış kuldurlar. Ve yaratıcı olmadıkları için ibadet edilmeye, yalvarılmaya, yakarılmaya layık değildir. Ve diğer bütün dünyadaki batıl din mensuplarına yüce Allah'ın hitabı bu. Rabbiniz kimse ki onu hepimiz biliyoruz yüce yaratıcımızı bütün insanlar da kabul ederler. İster Allah desinler ister Gat desinler ister başka bir isim versinler. Bir en yüce yaratıcı olduğunu bütün insanlık kabul eder. Ateistler de yüreklerinin derininde bunu kabul ederler. Heh. kimse o, ibadet edilmeye layık olan o. Sonra Yüce Allah Azze ve Celle bunun gerekçesi olarak buyuruyor ki, Rabbinize ibadet edin ki ne olsun? La تَتَّقُونَ لَعَلَّكُمْ ki لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Taki korunup sakınabilesiniz. Burada iki mana var. Birincisi, korunup sakınabilen kimselerden olasınız. Yani Rabbinize ibadet ederek Muttakiler olursunuz. Muttakiler sınıfına girersiniz. Takvanın başı, Allah'tan başkasına ibadeti terk etmektir. Takvanın başı budur. Allah-u Teala'dan gayrısına ibadet eden muttaki olamaz. Takva ehli olamaz. İkinci mana لَعَلَّكُمْ <gülüyor> تَتَّقُونَ ta ki korunup sakınanlardan olasınız. Neyden? Rabbinizin gazabından ve Rabbinizin şiddetli azabından. Eğer böyle yapmazsanız, yani Rabbinize ibadet etmez, Rabbinizden gayrısına ibadet ederseniz, Rabbinizin şiddetli gazabıyla ve Rabbinizin azabıyla karşı karşıya kalırsınız. Eğer o azaptan korkuyorsanız, Allah'ın sizi yakalamasından ve şiddet bir azap ile size azap etmesinden korkuyor iseniz ki korkmalısınız o zaman Rabbinize ibadet edin. Ve Rabbinize ibadetinizi hiç kimseye Rabbinize ortak tutmayın. Kardeşlerim bu okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'in ilk emridir. Musaf sıratına göre. İndiriliş sırasına göre değil. Şu anda elimizde Kur'an-ı Kerim mushaf şeklinde tertip edilmişse önce Fatiha Suresi sonra Bakara, sonra Ali İmla böyle gidiyor. Heh, bu mushaf sırasına göre Kur'an-ı Kerim'deki ilk emir ayeti bu ayettir. Ya eyyuhanna su'budu Rabbakum. İlk emir ayeti bu ayettir. Kur'an-ı Kerim'deki. Kur'an-ı Kerim mushaf sırasına göre hangi emirle başlıyor? İbadet emiri. İbadet emri. Şimdi ilk nehid okuyacağız. Yüce Allah devam ediyor. Rububiyetini anlatarak. Yani kendisinin Rab olmasıyla Allah neye delil getiriyor? İbadete layık konuşuma delil getiriyor. Bizi tefekküre, bizi tedebbüre, bizi düşünmeye Allahu Teala zorluyor. İnsanı insan yapan şey düşünmektir. Hayvandan ayıran şey tefekkürdür. Fikirdir. Kafayı çalıştırmaktır. İnsanı insan yapan şey. Yüce Allah azze ve celle aklımızın sınırlarını zorluyor. Şu Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla tefekkür ederek okusak aklımız genişleyecek. Tamam. Tefekkürümüz artacak. Yüce Allah buyuruyor. Ellezih. O öyle bir Rab ki, o öyle bir Rab ki, o öyle öyle alim, öyle hakim, öyle kudretli bir Rab ki, Yüce Allah bize kendisini tanısıyor. Bir insanın Yüce Allah'a azze ve celle'ye yönelişi, ibadeti, Yüce Allah'tan korkusu ve Allah'a sevgisi, onu tan tanıdığı orandadır. Onun için Kur'an, bize Rabbimizi tanıtır. Rabbimizi tanıyacağız ki, onu sevebilelim. Rabbimizi tanıyacağız ki, ondan korkalım. Rabbimizi tanıyacağız ki, ona bağlanalım. Ona tevekkül edelim. Ondan ümit edelim. Rabbimizi tanıyacağız. Onun için Kur'an, Rabbimizi tanıtan ayetlerle dolu. Elledi. o öyle bir zat ki, o Rab, o Allah, öyle bir zat ki ceale lekumul arda firâşen sizin için yeryüzünü döşek gibi yaptı. Döşek gibi. Yani üzerinde rahat ediyorsun. Sizi sarsmaz. Yarılıp da içine almaz. Ekmeğe müsaittir Tabarake suresinde ne buyuruyor? Ellezî جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُّوْلًا Allah sizin için yeryüzünü zelil, yani boynu eğik, alçak yap Size baş kaldırmaz, sizi farsmaz, sizi çekip içine almaz. Ekseniz ekersiniz, bitseniz biçersiniz. Üzerinde yollar yaparsınız. Yeryüzünü Allah bizim için ne yapmış? Döşek gibi yapmış. Döşeğin içinde, döşeğin üstünde, yatağın üstünde insan nasıl rahat ediyor? Değil mi? Günün yorgunluğunu gidip yatağa şöyle kendinizi bırakarak atmıyor musunuz? Yatağınıza girdiğiniz zaman huzur, sükun, mutluluk oluşmuyor mu sizde? Yeryüzü de böyle. Yüce Allah yeryüzünü döşeye benzetiyor. Ama bu ayette vurgulu bir kelime var. Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerinde bu var. Bunu hep et, et geçiyoruz. Üzerinde yeterince düşünmüyoruz. Yüce Allah buyuruyor ki o öyle bir zat ki ceale yaptı, yarattı lekum <gülüyor> sizin için lekum, bu lekume dikkat edin. Sizin için yap. İşte bu kolumuzu, kanadımızı kıran şey. Bir adam çok basit, çok basit böyle bir yemek yapsa, böyle menemen yapsa, getirse, hayırdır ya, desen ki ona senin için yaptım. Ya da sana dedinse ki senin için yaptım. İçiniz şükran hisleriyle dolmaz mı? Doğru. Değil mi? minnettarlıkla dolmaz mı? Ya hakkat mı? <gülüyor> Benim için mi yaptın yani? Benim için. Değil mi? Adamın gözleri bile yaşar. Yüce Allah Teala burada biz şükürden aciz kalıyoruz. Yüce Allah böyle le -lekum. sizin için bunu deyince konumuz kanadı mı? Ya Rabbi şimdi biz ne yapalım? Avnımızı secdeye koysak, kaldırmasak gece gündüz senizlik Allahu Teala diyor Şimdi Kur'an-ı Kerim bundan sonra okurken halaka lekum buralara dikkat edeceksiniz. Bundan sonraki ayetlerde yüce Allah diyor cealalekum ma fil ma Allah yeryüzünde olanların tümünü lekum sizin için yarattı. Sizin için. Yüce Allah ne buluyor? Ce'ale lekumul erda firâşen. Allah yeryüzünü sizin için döşek yaptı. Ama lekume <gülüyor> dikkat. İçimiz Rabbimize karşı sevgiyle dolsun. Bizim için mi yarattı? Evet sizin için. Sonra ve Sema bina. Göğü de bir tavan gibi yaptı. Bak ne güzel bir tavanımız var bizim. Gök. Gündüz rengi bulutlarıyla, gece yıldızlarıyla ve enzele mine's-sema'-i <Sessizlik> ve gökten Allah ne yaptı? Su indirdi. Su indirdi. Kim, yine, yine kim için? Le <Sessizlik> <Sessizlik> ku. Sizin için. <Sessizlik> Yağmur yağarken aklınıza gelsin. <Sessizlik> Subhan. <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik> Bizim için Allah su indiriyor. Sonra, fa akrabehi min al-temaratı rızkan. Sonra yine, lekum. Fa akrabehi onunla çıkardığı, yani o gökten indirdiği suyla çıkardığı min al ürünlerden, meyvelerden, sebzelerden rızkan lekum sizin için rızık çıkardı. Yenilecek, içilecek rızıklar çıkardı. Sunan Patlıcana mor rengini verdi. Portakala başka bir renk verdi. Elmaya başka bir renk verdi. Muz'a başka bir renk verdi. Hepsine ayrı bir tat verdi. Yüce Allah subhanahu ta'ala rengiyle, görünüşüyle, bizdeki arzuyu uyandıracak şekilde yaptı onları her birisine ayrı ayrı kuvvetler yani vitaminler koydu vücudumuzun, bedenimizin ihtiyacı olacak şekilde. Rabbimiz Tebareke ve Teala bize tek çeşit meyve verseydi, ikincisi aklımıza gelecek miydi? İnsan ancak bildiğini düşünebilir, ancak bildiğini isteyebilir. Şimdi daha güne, düne kadar kiviyi biliyor muydunuz siz? Peki o bilmediğin zaman var. Bunlar on önce mi diyelim? Belki 15 sene önce, bilmediğimiz zamanlar aa bir kivi olsaydı da yeseydik diye aklınızdan geçiyor muydur? Yok. Çünkü insan ancak bildiklerinin çerçevesini düşünebiliyor. Şimdi cennetin nimetlerini düşün desen, bildiğin şeyleri ancak düşünebilirsin. Bilmediğimiz ne tatlar var? Şimdi Yüce Allah Azze ve Celle tek bir meyve verseydi bize, tek bir tat verseydi, tek bir tat, İkinci bir tadı isteyebilecek miydik? Subhanallah. Şimdi biz genel tatları biliyoruz değil mi? Tatlı, ekşi, acı. Acı. acı. Ama şimdi portakal da tatlı, elma da tatlı, muz da tatlı. Peki bunların tatları arasında fark var mı? Ha, var, var. Var. On var. Subhanallah. Onları kelimelerle ifade etmekten bile acızız öyle değil mi? Peki bunlar kim için? Ne kimsin için? Yüce Allah Subhanahu bak portakal yapmış, portakal. Portakal yaratmış. Subhanallah. Ben ilk, ilk incir ağacını belki yine burada veya başka bir yerde anlattım illa. İlk incir ağacını İzmir'de gördüm. Benim burada teyzemler var. Daha önce İzmir ya ben Erzurum'luyum. Meyveleri falan hiç bilmiyordum yani. İzmir durumda hiçbir meyve bitmiyor, patatesten başka. Hiçbir şey bitmiyor. Yani merkezde hiçbir şey yok. Böyle bazı ilçelerinde bazı şeyler var. Yani ben çileğin yerde olduğunu bilmiyordum mesela. İnsan diyor ki bu ağaçtadır. Halbuki ağaçta değilmiş, yerde bitiyormuş. <gülüyor> Subhanallah. İncil'i de seviyorum. Bir mevsim geldim İzmir'e. Dedim ki, incir ağacı hangisi? Hani seviyorum ya. Bir ağaç gösterdiler, kış mevsimi. Tipsiz, şekilsiz, <gülüyor> çirkin bir ağaç. <gülüyor> yapraklar olmayınca öyle. Evet, yapraklar olmayınca incir ağacına bak korku bilmiyor. Yüce Allah Subhanallah nasip etti, o incir ağacını bir de tam yasını gördü. Subhanallah. Şimdi o iki an yani bir çıplak gördüm, bir de aynı incir ağacını yazın gördüm ya sanki dünle bugün gibi geldi bana. Ya Rabbi dedim ya. Sanki dün birisi gece gelmiş buna yaprakları ve o incirleri montelemiş. Monte etmiş incirleri. Subhan İnciri ağaca bağlayan bir orada ne diyelim Ha var. O orayı ısırın, incirin tadı orada yok. Yani ağacın gövdesini ısırın, orada da incirin tadı yok. Yarın ağacın içini, orada da incir yok. O incirin içindeki o tat, nereden onun içine akıyor ya Rabbim? Nereden akıyor? Subhanallah. Göre göre göre, bu büyük, bu muhteşem olayı artık normal sayıyoruz. Subhanallah. Bunların hepsini ayrı ayrı tatlarda, ayrı ayrı kıvamlarda, ayrı ayrı renklerde, ayrı ayrı şekillerde yaptı yücala. Bak portakal, portakalın üstüne yucal kabuk koymuş, ona bir boya yapmış. Böyle, bizim arzumuz kabarıyor, değil mi? Böyle portakalı bile gördüğümüzde. <gülüyor> Böyle oluyoruz değil mi? Evet. Heh, renginden şöyle falan. Onu koruması için. Böyle kabuğunu açıyorsun böyle gözüne asit kaçıyor değil mi? Niye allah Teala oraya koruması için asit yerleştirmiş kabuğuna? Kabuğunu açıyorsun böyle top şeklinde değil canlı Allah. Dilim dilim yapmış. Kim için? Lekum, evet. sizin için. Böyle top şeklinde olsaydı çok müşkilat olacaktır, ısırmış, berbat olacaktır dilim dilim yapmış. Bizim için dilim dilim yapmış. O dilimleri açıyorsun, böyle hoş fo diye portakal suyu dökülmüyor değil mi? İçinde tor torbacıklar var. O torbacıkların içinde de sanki şırıngayla portakal suyu enjekte edilmiş. Lekum. Bütün bunları kim? Kim için yaptı? Allah bizim için yaptı. Yüce Allah buyuruyor ki, işte sizin Rabbiniz budur. Sonra buyuruyor ki, şimdi bütün bunları saydı ya, Rabbiniz. En başta ne demişti? Ona ibadet edin. Şimdi ne diyecek? Bak. Kur'an'daki ilk yasak. ilk emir öğrendik. Kur'an-ı Kerim'de, Mus'af sırasına göre ilk emir. Şimdi ilk yasak geliyor. Fela <gülüyor> tecalû Sakın ola lillahi emdâden Allah'a denkler edinmeyin. Allah'a kimseyi denk tutmayın. Ve entum te'alamun bütün bunları bilip dururken sakın ola Allah'a hiç kimseyi denk tutmayın. Sizin için bu gökleri yaratan, sizin için bu yeri yayıp döşeyen, sizin için gökten su indiren, sizin için türlü türlü meyveler, sebzeler bitiren Allah'a sakın ola hiç kimseyi denk tutmayın. Hangi hususta? Hiçbir hususta. Yaratma hususunda Allah'ın dengi var mı? Yok. yok. Peki, ibadet hususunda Allah'ın dengi var mı? Yok. Bu ayeti kerimede hususen emredilen şey ne? İbadet hususunda Allah'a kimseyi denk kabul etmeyin. Çünkü yaratma hususunda hiç kimse zaten Allah'a kimseyi denk görmez, kabul etmez. Meselenin kızıştığı yer, peygamberlerin kavimleriyle mücadele ettiği yer ibadet meselesi. İbadet hususunda başka birisini, bir insanı, bir cini, bir meleği hatta bir peygamberi Allah'a denk tutmayın. İbadet tek başına kimin hakkı? Allah'a Allah Allah Allah Allah Allah hakkıdır. Allah'ın hakkı. İbadet olarak belirlenmiş şeyleri Allah'tan başkasına sunmayın. Allah'tan başkasına yönetmeyin. Emir bu. Emir bu. Kardeşlerim bu Rabbimizin kitabının ilk emri ve ilk yasarıdır. Hani böyle şeyler var. İşte ee, yani ilginç bilgiler. İlginç bilgiler. Şimdi bu derste çok Güzel böyle bilmece gibi bir bilgi bilgi öğrendiniz. Akşam eve gideceksiniz. Söyle bakalım diyeceksiniz. Hanım'a, çocuklara. Kur'an'ın ilk emri hangisidir? Dur ayet numarasını da söyleyelim. Bakara suresi 21. ayet. Kur'an'ın ilk emri Mushaf sırasına göre Mushaf sıralamasında Kur'an'daki ilk emir hangi ayettir? Bakara Suresi 21. ayet. O emir nedir? Ey insanlar Rabbinize ibadet edin. Kur'an'da geçen ilk yasak Bakara Suresi 22. O da 22. 21'in hemen arkasında. Yasak. O, o yasak nedir? Rabbinize hiç kimseyi denk tutmayın. Allah'a hiç kimseyi denk tutmayın. Bugünlük bu kadar yeter. Yüce Allah Subhanahu ve Teala okuduğumuz bu ayetten ibret almayı, gereğince amel etmeyi, kendisini sevhid etmeyi, kendisini sevmeyi...